Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, uzun bir aradan sonra Esma-i okumalarına kaldığımız yerden devam edelim. Ee, Tabi hayat bizi e, sürüklüyor arkadaşlar ne kadar programlı, dikkatli, e, planlı olmaya çalışsak bile. Ee, Esma-i uzak kaldık. Ee, bu kadar uzak kalmak güzel bir şey değil. Yani onu zikretmekten, onları anmaktan, o isimlerle Rabbimize dua etmekten e, uzak kalmak zaten tam bir mahrumiyet. Onu kastetmiyorum. Ee, Esma-i okumalarımızdan uzak kalmanın bile bir kendi adıma bir mahrumiyet olduğunu düşünüyorum. Ve e, <gülüyor> böyle bir şeyden sevdiğim, e, efendim Allah katında da hayırlı olduğunu düşündüğüm e, bir şeyden mahrum kaldığımda... <gülüyor> Bunun ağır bir imtihan olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Hatta bazen bir e, Rahman'ın sillesi de olabilir. Yani Rahmani bir e, şey de olabilir. E, cezalandırma da olabilir diye e, düşünmüyor değilim. Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. E, Allah Teala bizi güzel işlerle meşgul etmekten mahrum etmesin. Efendim ne dünyaya ne ahirete yaramayacak boş işlerle hayat geçirmekten muhafaza etsin. E, ve her anlamda maddi manevi görünen görünmeyen dünyevi uhrevi e, bütün boyutlarımızla Bizi selamette kalsın duasıyla başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de selam isminin nasıl geçtiği ile ilgili bölümdeyiz arkadaşlar. Bir önceki sohbetimizde de söylediğimiz üzere bu kelimeler yani selem kökünden gelen kelimeler Kur'an-ı Kerim'de 140 yerde geçiyor ve çoğunlukla dünyada başarı, ahirette kurtuluş anlamlarında kullanılıyor. Tabii ki bu başarı bizim bugün anladığımız manada batı kaynaklı işte herkesi geçmek, aşmak, piramidin tepesine yerleşmek ve genellikle de hayatın görünür niteliklerine yönelik bir başarı değil. Yani dünyada selamet, ahirette necat anlamlarında kullanılıyor. Şimdi onu biraz konuşacağız nedir İslam'ın başarı anlayışı diye ama isterseniz en baştan söyleyeyim kaybolur bakarsınız idişat içerisinde acizane kanaatim arkadaşlar bizim inançlarımız açısından bir müminin dünyada başarısı doğru yolda kalmayı becerebilmesidir Çünkü yol dünya hayatı bizim için bir yolculuktur Hatta Efendimizin meşhur benzetmesinde olduğu üzere bu yolculukta bir ağacın altında mola vermek gibidir dünya hayatı. Dolayısıyla biz bir yolcuyuz, yoldayız arkadaşlar. Burada bitmeyecek e, bu yolculuk. Bu yolculuğun varış yeri İmna Lillah ve İmna İleyhi Raciun ayeti kerimesinde ve Kur'an-ı Kerim'de farklı ifadelerle çok yerde geçtiği üzere Rabbimizin huzuruna vardığımız zaman yolculuğumuzu tamamlamış olacağız e, Acizane tahminim yani bu kanaatte diyemeyiz artık bir varsayım diyelim ben yolculuğun başka bir boyutta orada da devam edeceğini umuyorum ama hani bize düşen kısmı e, üzerinde odaklanalım şimdi dolayısıyla biz doğru yolda kalmak bizim için başarıdır arkadaşlar işlerimizi doğru yapmak, hayatı doğru yaşamak, doğru kararlar almak kriz anlarında, dönemeçlerde, hayatta böyle çok önemli tercihler arasında kaldığımızda bunları doğru niyetle, doğru bir niyetle ve bilebildiğimiz en doğru şekilde yapmakla mükellefiz. Ama bunlar bugünkü dünya ehlinin anladığı manada sonuca ulaşmayabilir her zaman arkadaşlar. O zaman başarısızlık hissi mümine yakışmaz. Biz elimizden geleni yaptıysak doğru bir şekilde yol almaya çalıştıysak e, başarmışız demektir. E, dünyadaki o hani sonuca ulaşmak anlamındaki başarı yani işte servet için çalışmışsan servete ulaşmak, makam için çalışmışsan makama ulaşmak, işte sağlık güzellik, mutluluk için uğra uğraşmışsan onlara ulaşmak e, Allah'ın takdiriyledir. Yani bizim çabamızla değildir sadece. Çaba olmadan olmaz ama Cenab-ı Hak takdir etmeden de olmaz. Dolayısıyla Bazen onun vakti saati vardır bazen bu dünyada olmayacaktır bazen bir şeylerden mahrum kalmak bizim için hayırlı olacaktır neyse o detaylara girmiyoruz ve bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'de geçen SLM kökünden gelen kelimeler dünyada başarı ahirette kurtuluş anlamlarında kullanılmış bu meyanda selam isminin tecellisi Arkadaşlar bizim için doğumdan ölüme oradan da dirilişe kadar bizim için devam eder. Meryem suresinde geçtiği üzere ayetler kitapta kayıtlı 15. ayet ve 33. ayet onlara bakmanızı tavsiye ederiz. Yani biz bütün bu yolculuk süresince selam isminin tecellisine muhtaçız. Onun için arkadaşlar bu namazlarda... Ee, okumamız sünnet olan bize tavsiye edilen peygamber efendimizden bize kadar e, gelen meşhur duaların namazların akabinde yani okuduğumuz meşhur duaların çok anlamlı olduğunu onları ihmal etmenin bizim kendimiz için çok büyük bir mahrumiyet olduğunu çünkü bazıları o kadar e, kafamızı karıştırıyor ki arkadaşlar işte namazda tahiyyatta niye selam vermeden önce salavat okuyoruz niye işte şunu okuyoruz falan diye ee, ibadetler özellikle formel olan ibadetler arkadaşlar e, içtihadi değildir tevkifidir ne demek bu yani Müslümanlar oturmuş ya şurada şunu okusak iyi olur şurada da şunu yapsak iyi olur bunun şöyle bir hikmeti var böyle bir faydası var gelin biz bunu yapalım falan diye böyle akıl yürüterek bulmamışlardır nasıl ibadet edileceğini biz nasıl ibadet edileceğini tamamıyla peygamber efendimizden öğrendik ona da Cebrail öğretmiştir arkadaşlar yani doğrudan doğruya Allah Teala'nın e, talimidir bunlar tabi Efendimizin tavsiyeleri de var mesela onlardan biri her namazdan selam verdiğimizde Allahümme entes selam ve minkes selam tabarak deyadel celali vel ikram diye yaptığımız duadır ne diyoruz biz orada Cenab-ı Hakk'a arkadaşlar Selam sensin ya Rabbi, selamet de sendendir. Yani benim selamette kalmam, dünyada başarıya, ahirette kurtuluşa ermem ancak ve ancak senin beni desteklemenledir diye günde kaç kere bakın kıldığınız namaz kadar yani Cenab-ı Hakk'a iltica etmiş oluyorsunuz. Burada bir ara vermem gerekiyor. Affedersiniz. Evet arkadaşlar namazlarda selam verdikten sonra yaptığımız duanın böyle nasıl hayatımızın bütünlüğü ilgilendiren her anlamda sıhhatte, selamette, afiyette olmak için Cenab-ı Hakk'ta Hakk'ın selam ismine sığınışımızı ifade eden bir dua olduğunu ifade ettikten sonra arkadaşlar gelelim Kur'an-ı Kerim'de ayet seçtiğimiz birkaç ayette konunun nasıl geçtiğine. Bunlardan birincisi Taha Suresi 47. ayet-i kerime. Bu ayet-i göre arkadaşlar ve عَلَى مَنِ اتَّبَعَ buyuruyor Rabbimiz. Ne diyor bize? Selamet, selam ve selamet Allah'tan gelen hidayete tabi olanadır. Yani kim selamette olacak, kim barış, esenlik, huzur, afiyet üzere olacak, kimin yolu selamete çıkacak? Arkadaşlar Allah'tan gelen hidayete tabi olana. Allah nasıl hidayet eder insana? Öncelikle bir defa tartışılmaz bir şekilde vahiy göndermek suretiyle. Yani Cenab-ı Hak'ın bizi indirdiği, Kitaplar arkadaşlar orada bize verdiği bilgiler, yönlendirmeler kesinlikle bizim bu dünya hayatında e, göstereceğimiz çabanın anlamlı olması, sonuca yönelik olması ve iki cihanda bizi muvaffak e, kılması için en emin yoldur. En emin demeyelim tek emin yoldur. Peki bu vahiylerden elimizde ne var şu anda arkadaşlar biliyoruz ki sadece Kur'an-ı Kerim var diğerlerine insan sözü karıştığını insanlar tarafından zaman zaman tekrar yeniden düzenlendiğini o kitapların kendi inananları bile kendi mensupları bile kabul ediyorlar ben bu açıdan baktığımda arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i dikkate almanın Kur'an-ı Kerim'de bize sunulan hayat hedeflerini dikkate almanın aklın bir gereği olduğu kanaatini taşıyorum yani sadece hani duygusal anlamda ona iman etmek değil ama hani akıllı insan bir defa bunu dikkate alır yani şöyle düşünün siz bir okyanusa açılacaksınız hani o ilk e, kâşifleri düşünelim e, bir okyanusa açılacaksınız Oraya, orayı e, bilen biri var yani. O okyanustaki rüzgarları, akıntıları, fırtınaları, e, bunların e, işte e, takvimini e, bilen biri var ve size tavsiyelerde bulunuyor. Yani bunları tavsiye, bunları dikkate almamak. Ben kendim keşfedeceğim. İşte e, kendim göreceğim. Kend onun gerçekten öyle olduğunu ben kendim gözlemlemek istiyorum. Demek akıl karı değildir arkadaşlar bu bakımdan. Bir de Kur'an ı Kerim'i şöyle de düşünmeyin yani. Kur'an'a tabi oldun mu? Tamam artık gözünü kapatıyorsun. O sana böyle her şeyi söylemiş, ne yapacağım belli, böyle değil arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olayım. Kur'an-ı Kerim bize çok büyük bir tercihler alanı bırakıyor. Yani detaylar bizim tercihlerimize bırakılıyor o ana çizgiyi ana yolu ana hedefleri bize öğretiyor yani mesela insan ilişkileri açısından baktığınızda işte ailedeki roller açısından baktığımızda çocuğumuzu nasıl terbiye edeceğiz hangi yöntemleri kullanacağız işte adabı nasıl öğreteceğiz cezanın yeri neresi mükafatın yeri neresi yani bu detaylarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de böyle detaylı bilgilere rastlayamazsınız. Ana maksat önemli yani çocuğunuzu cehennemlik olmayacak bir şekilde olmayacak bir insan şeklinde yetiştirmek. Mesela ana hedeftir işte o tahlim suresi 6. ayet-i e, Aile içindeki ilişkilerde hakkaniyet, hak yememek zulmetmemek ve kendine zulmedilmesine de razı olmamak hani zulmede boyun eğmemek mesela esastır bunlar toplumdan topluma kültürden kültüre aileden aileye bireyden bireye bunun nasıl gerçekleşebileceği değişir dolayısıyla bize büyük bir yine tercihler alanı büyük bir keşif alanı yani bunların yollarını yöntemlerini keşfetme alanı bırakılmıştır Allah'tan gelen hidayeti Reddetmek arkadaşlar bu tercihlerimizin bu hayat boyunca atacağımız işte adımların bu, e, küçük küçük meselelerde alacağımız kararların e, o büyük planda şaşmaması içindir. Bilmem anlatabildim mi burayı? Yani büyük planda Cenab-ı Hak bizi bu dünyaya işte imtihan etmek için gönderdiğini söylüyor. Nihai hedefimizin Allah'ın rızasını kazanmak hoşnutluğunu kazanmak cennetini kazanmak olduğunu asıl başarının bu olduğunu söylüyor ve gözümüzü hep buraya Dikmemiz gerektiğini bu en büyük hedefimizi en asıl temeldeki asıl hedefimizi hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini söylüyor. Kur'an'ın baştan sona yaptığı ikazlara bir bakın yani dünya hayatının yeri nedir, maddiyatın yeri nedir, maneviyatın yerinedir nedir. Ve bu rızayı kazanırken bu cennete doğru giderken asla ihmal etmememiz gereken şeyleri söylüyor. İşte ibadetimizle, inancımızla, ahlakımızla temel esasları bize söylüyor. E, o temel esaslardan da uzaklaşmayı veya o konularda deneme yanılma yapmayı göze almak demektir vahyin hidayetini vahyin bize gösterdiği hidayeti reddetmek e, hayatımız belki 900 sene olsaydı 1000 sene olsaydı arkadaşlar deneye yanıla belki sonunda bul, bulmayı ümit edebilirdik ama bizim kendi irademizle seçimlerimizle <gülüyor> hayatımızdaki gidişatı inşa edecek bana sorarsanız 90 yıllık bir ömürde bile geriye 15-20 yıllık bir zaman kalıyor yani baktığınız zaman işte çocukluğu çıkarın çok yaşlılığı çıkarın işte ne bileyim kaçınılmaz sorumluluklarla ilgilendiğiniz dönemleri çıkarın falan hani o sizi diğer insanlardan ayırt edecek cennetlik misiniz cehennemlik misiniz ahlakınız ne derecede bu, bu kararları alacağımız bunların belirlendiği anları zamanları toplayın işte bu kadar bir süremiz var Dolayısıyla bu süre içerisinde deneme yanılma yapma şansımız olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden de ve selamu ala al huda selam hidayete tabi olanadır. Kim hidayı Allah'tan gelen hidayete. Hidayet zaten kelime kökenine bakın arkadaşlar. Ee, Cenab-ı hadi isminde de konuşuruz inşallah. Ee, kökenine bakın. Çölde yolunu kaybetmiş olanlara rehberlik edenlere deniyor. Çöl rehberlik etmeye deniyor. Yani hidayeti reddettiği Allah'tan gelen hidayeti reddettiğinizde çölde böyle dönüp dolaşan bir insana dönüyorsunuz, isabet etmeniz, kurtulmanız, çıkışı bulmanız çok büyük bir mucizeye kalıyor. Bir defa selametle hidayet arasındaki ilişkiyi vurguladı Taha suresinin 47. ayeti kelimesi ki aslında bütün bundan sonra gelecek olanları özet olarak içinde toplayan bir ifade. Allah bütün peygamberlerine selam etmiş, onlar için selamet dilemiştir. Mesela Saffat suresine bakın bütün peygamberler için selamın ala İbrahim, selamın ala Nuhin fil alemin falan çok geçer. E, Tufandan sonra Hazreti Nuh'un gemisinden selamet dileğiyle inilmiş, Hazreti İbrahim için e, ateşin, Selamet olması emredilmiş. İşte bunlar Hud suresinde, Enbiya suresinde. Evlerimize her girişimizde Nur suresinde mesela 61. ayet-i kerimede evlerimize her girişimizde bolluk, bereket ve esenlik dileği olarak selam vermemiz emredilmiş. فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ Bu Kur'an'da bir ayettir arkadaşlar. Evlerinize girdiğinizde, evlere girdiğinizde kendinize selam verin diyor. Kendini, enfusikum tabi burada birbirinize anlamı da var ama kendi kendinize anlamı da var. Ee, içeride hiç kimse olmasa bile esselamu aleyküm diye eve girmek yani o evde bulunanları kim varsa arkadaşlar e, Allah'ın selametine emanet etmek demek. Bu vesileyle e, yine hemen Nisa suresinde 94. ayet ke kelimede geçen e, selam ismiyle selamlaşmanın Müslümanlık alameti sayılmasına temas edelim ve selamun aleyküm demenin kıymetine ve bugün bunun ne kadar böyle dışarıda bırakıldığına Müslümanların bile yani Müslümanlar derken herkes Müslüman da hani dindarların diyelim bari bile böyle hele biraz entelektüel bir e, mensubiyetleri varsa e, birbirlerine selamun aleyküm demek yerine merhaba dediklerini işte yazışmalara böyle başladıklarını e, gözlemliyorum selamun aleyküm böyle biraz adeta bir hani köylülük bir böyle kahve ağzı gibi e, kahvehane ağzı gibi kabul ediliyor şaşkınlıkla izliyorum bunu gerçekten ee, bu bir mahrumiyettir arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hak sizi kendi ismiyle birbirinize ve kendinize dua etmekten mahrum etmiş demektir. Selamun Aleyküm diye selamlaşmayı reddetmek bu demektir. Ee, büyük bir mahrumiyet yani. Daha başka ceza bile gerekmez bir insana yani. Hani şöyle bir insanın arkadaşlar Allah'a dua etmekten, Allah'a sığınmaktan e, kendini mahrum etmesi Zaten onun için en büyük cezadır yani başka bir ceza gerekmez diye düşünüyorum Allah korusun. Bu ayet kelime de ne diyor? Nisa suresinin 94. ayet kelimesinde bu cihattan bahseden bir bölümde "velatehulu limen elqaleikumus leste lestemumina" yani bu savaş sırasında sana selam verene Müslüman değilsin deme diyor. Yani birisi selamun aleyküm dediyse o bir İslam şiarıdır. Ee, sana bu şekilde selam verene e, hele tabii bunun e, sebebinin üzülünde baktığınız zaman göreceğiniz olaylarda e, görürsünüz efendim ben Müslümanım diyene sen Müslüman değilsin diyemezsin hani biz zahire göre hükmederiz ya ama işte bu savaş gereği canını kurtarmak için yaptığı işte böyle o eline fırsat geçseydi beni öldürecekti falan gibi açıklamaları var bazen sahabeden bazıları buna riayet etmemişler efendim onunla ilgili çok şiddetli azarlamaları var Peygamber Efendimizin selam verene sen Müslüman değilsin denmez bugün dünyanın her yerinde de arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm Müslüman selamıdır bir yere girdiğinizde selamun aleyküm dediğinizde onu o hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun arkadaşlar bir müslümanın o selamı tanımaması imkansızdır. Adeten Müslümanların kendi aralarındaki paraları paraloları veyahut da böyle onları sembolize eden onları deklere eden yani bütün topluma orada bulunan insanlara Allah'ın selam ismine sığındığınızı, çünkü ona inandığınızı deklere eden bir ifadesi var. Selam ismiyle selamlaşmak Müslümanlık alameti sayılmış. Boş işlerle uğraşanlar ya da etrafına sataşanlarla karşılaşıldığında selamet dileyip uzaklaşmamız istenmiş bizden arkadaşlar. Kasas suresi ve Furkan suresinde. Yani düşünün bu hani e, cahilce davranışlar böyle bir takım böyle e, imalar sataşmalar mesela bunlarla karşılaştığınızda hadi Allah selamet versin hadi bana eyvallah deyin onlar o, o tartışmaya girmeyin onlarla münakaşa etmeyin diyor bize bilhassa Furkan suresindeki ayet-i kerime arkadaşlar e, ve Kadir gecesinin geçtiği Kadir gecesinden bahseden Kadir suresinde e, yeryüzünde sabaha kadar o Kadir gecesinde ta sabaha kadar yeryüzüne selam ve selametin gönderildiği bir gece olarak e, o gecenin değerinin öne çıkarıldığını görüyoruz. E, meleklerin Kur'an-ı Kerim'de yine e, canlarını, iyilerin canlarını alırken, iyi kulların canlarını alırken onlara selam vererek canlarını aldığını, yani melek de geldiğinde sana selamet dileyerek, canını alıyor. Hani o canın alınışı sırasında yaşayacağınız bütün zorluklar korkular, dehşet işte şey dünyadan ayrılma, üzüntüsü vesaire, onların olmayacağı anlamında düşünüyorum ben bunu. Ayet-i Kerime şöyle diyor اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَاهُمُ الْمَلَا۪يكَتُ اَلَّذ۪ينَ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 diyecekler onlara. Böyle hoş bir şekilde, nazik bir şekilde onlara yaklaşacaklar. E, selamla başlayacaklar ve bimâ kuntum ta'melûn'un ta da altını çiziyorum. Cennet öyle bir temenniyle girilecek bir yer değil arkadaşlar. Boş temennilerle. Yaptıklarınıza karşılık, amellerinize karşılık olarak cennete buyurun diyecekler. Ben e, acizane kanaatim. iyilerden olmak da bir temenniden ibaret değil hani bugün bize insan ilişkileri üzerine çalışan psikologlar ne diyorlar arkadaşlar diyorlar ki birisinin sevgisi hakkında özellikle söylediği sözlere değil size nasıl davrandığına bakın diyorlar davranışlarına bakın diyorlar işte böyle belli makamlar mesela sevgi ve yakınlık arkadaşlar bir mertebedir yani kendi nazarınızda ona bir onu o kişiyi bir mertebeye oturtuyorsunuz bir yakınlık veriyorsunuz ona bunu sözlerine bakarak değil davranışlarına bakarak yapın diyorlar yani sevgi sözle olacak bir şey değil davranışlarla gösterilmesi gerekir aynı şeyi Eric From söylüyor işte detaylarına girmeyin Allah'a yakınlık da böyle arkadaşlar birisini böyle Allah'a yakın olmaktan bahsetmiştim bir yerde Katılımcı dinleyicilerden birisi dedi ki hocam zaten Allah bize yakın değil mi yani biz niye ona yakın olmaya çalışıyoruz düşündürücü bir soru gerçekten sonra şöyle düşündüm arkadaşlar birinin size yakın olması sizin de ona yakın olduğunuz anlamına gelmiyor ki değil mi mesela işte anne baba evladını ne kadar düşünüyor hani bazen öyle oluyor kehlede bir problemin içerisindeyse bir an bile aklınızdan çıkmıyor yani gece ben öyle anlar biliyorum yani gece sağından soluna dönerken bile hani bir aralık böyle bir anlığına uyandığın anda bile ona dua ediyorsun. Yani hiç çünkü aklından çıkmıyor. Kardeşin sevdiğin biri ama belki de o seni bir kere bile hatırlamıyor değil mi? Dolayısıyla Allah tabii ki bize yakın, şah damarımızdan da yakın ve bize çok kıymet veriyor. Kıymet vermeseydi yaratmazdı bu alemde bizi sergilemezdi arkadaşlar. Fakat biz ona yakın mıyız? İşte o yakınlık davranışlarla gösterilmesi Gerek yok. daha doğrusu göstermeye bizim ihtiyacımız var yani Allah'a olan sevgimizi bağlılığımızı yakınlığımızı hayatımızla davranışlarımızla ortaya koymaya Allah'ın ihtiyacı yok çünkü o bizim kalbimizi biliyor zaten iliğine kadar fakat bizim kendi kendimizi kandırmamamız için Samimiyetimizi ortaya koymamız için ve neticede o yakınlığın getireceği selamete erebilmemiz için bizim ihtiyacımız var o davranışlara. Bunun da altını çizmiş olalım. Evet arkadaşlar. Cennet selam yurdudur cennetin bir adı da Selamdır biliyorsunuz Enam suresinde geçiyor ve bu selamete ancak sabırlı kullar erişecektir çünkü bu bahsettiğimiz ameller ancak sabırla gerçekleşecek bir şey sabır arkadaşlar boyun eğmek değildir sabır kişinin kendine hakim olması demektir kabaca cennete selamet içinde girilecek ayetler hep yazılı siz bakarsınız metinden Allah cennetliklere selam verecek Selamun kavlen min rabbir rahim değil mi? Selamun kavlen min rabbir rahim. Yani Cenab-ı Rabbir Rahim olan Cenab-ı onlara selam verecek. Ve onlar da birbirleriyle selam ismiyle selamlaşacaklar arkadaşlar. Davvahu fiha ve tahiyetuhum fiha selam. Yunus suresi 10. ayette onların birbirleriyle cennetliklerin yani birbirleriyle selamlaşmaları selam ismiyle olacak. Huzur ve barış ifadesi olan selam cennetin her tarafından devamlı duyulan bir söz olacak. Bu da çok etkileyici arkadaşlar. La yesme'une fiha lâhüven illa salama. Meryem suresi 62. ayette orada böyle her taraftan selam sesleri duyulacak herkes birbiriyle selamlaşacak arkadaşlar yalnızlık cenneti yok anlaşılan o ki <gülüyor> e, bu da ilginç değil mi düşünülmesi gerekir e, orada boş söz işitilmeyecek diyor Rabbimiz her taraftan böyle selam sözleri işitilecek. Kur'an bize kıyamet gününde kalbi selim dışında hiçbir şeyin fayda vermeyeceğini de vaka suresinde ifade ediyor arkadaşlar. Yev melayen fa'malun ve la binun illa men ata'allahi bi kalbin selim gün mallar ve evlatlar. Yani bu dünyada kazanmak için uğraştığınız, bütün hayatınızı vakfettiğiniz, bütün ömrünüzü uğruna geçirdiğiniz bu e, soy sop, mal mülk bunların hiçbirinin faydası olmayacak. Ancak kalbi selim'in faydası olacak. Kim kalbi selimle gelirse onun faydasını görecek. E, konumuzla ne alakası var diyeceksiniz. Selimle selam aynı kökten arkadaşlar. Yani dost doğru Selamette kalmış bir kalp, içine bulaşık karışmamış, kirpaz karışmamış, kötü duygular hakim olmamış, tabii ki hiç hata etmemiş anlamında değil, o tevbeyle temizlendiğini kalbin biliyoruz. Kuşeyri'ye göre selim kalp kimin, nasıl bir kalp? Temiz, sağlam, kin ve nefretten arınmış kalp anlamında, bu da kalbi ancak Allah'a teslim etmekle, mümkün olur diyor yani ancak böyle kazanılır diyor şirkten kinden günahların pisliklerinden ve Allah'a muhalefet etmek duygusundan kurtulmakla ulaşılacak bir mertebedir e, kuşeriye göre selim kalp kin hiyanet kötü niyet ve hasedin bulunmadığı bir ruhi ve ahlaki yapı demek olup buna sahip bulunan kimse bütün müslümanlara karşı iyi niyet besler yani kalbi selimin bir göstergesi de bütün insanlara karşı İyi niyet beslemektir. Gazali kişinin selim kalple Rabbine kavuşabilmesi için şey e, yani burada bize müthiş e, formüller gösteriyorlar. E, bütün yollar gösteriyorlar bu büyük e, sufi alimlerimiz. Diyor ki kişinin selim kalple Rabbine kavuşabilmesi için fikri yeteneklerinin ters yüz olmamasının şart olduğunu belirtir. Yani aklının da düzgün çalışması gerekiyor. Ee, meseleleri doğru anlaması, her türlü manipülasyondan, e, taaşişten yani zihnin düşünce yapısının bozulmasından, kavramların ters yüz olmasından, her türlü mugalatadan, safsatadan kurtulmuş temiz çalışan, tıkır tıkır çalışan bir düşünme kapasitesine sahip olunmasını şart olduğunu söylüyor. Bunu da nasıl yaparız diyor. Ancak aklın daima nefse hakim kılınmasıyla gerçekleşebileceğini söylüyor. Yani arkadaşlar bütün yollar oraya çıkıyor. Kişinin kendi hayvani tabiatını kontrol edebilmesi, oraya hakim olabilmesi, akılla ve imanla hareket edebilmesi. Selam ismiyle aynı kökten türemiş olan İslam, Allah'a kayıtsız şartsız teslimiyeti ve ona boyun eğmeyi ifade eder. İslam kelimesi de selamla aynı kökten geliyor. Hem selamette olma anlamı var. İslam kelimesinin anlamı içerisinde hem de teslim olma anlamı var. Bu da Hucurat suresinin 17. ayet-i bu anlamda geçiyor. Selam ismi. Aynı zamanda silm yani barış ve selamet yani kurtuluş anlamlarını da içeren İslam bu durumda Bakın ne kadar güzel burada bir cümle var. Dünyada barış, ahirette kurtuluş vadeden bir teslimiyet yolu. Barış, silm, kurtuluş, selamet, e, teslimiyet de teslimiyet yani. Bu açıdan bakıldığında selam isminin en büyük tecellisi İslam'dır. İslam dinidir yani. Yine bu kökten türeyen teslimiyet kavramı da bakın ne kadar kapsamlı bir ifade yani. Selam ifadesi Allah'ın dini olan İslam'ın özünü oluşturan manalardandır. Burada tek mesele arkadaşlar nereye teslim olduğunuz ve teslimiyet öncesi e, şeyleriniz. İzahınız ne? Niçin yani buraya teslim oluyorsunuz? İnsanlar ona bakarsanız e, böyle bir ne düyü belirsiz şahıslara da körü körüne boyun eğmeyi dinin yüceltiği manadaki bir teslimiyet zannediyorlar. Halbuki arkadaşlar dinde istenen teslimiyet Allah'a teslimiyet, Allah'ın özellikle de takdirine teslimiyettir. Allah'ın takdiri bizim elimizde olmayan, kontrolümüzde olmayan konularda başımıza gelenle barışık olmak demektir. Bu kişisel kaderimiz olduğu gibi mesela bugün çok bahsettiğimiz vahide eee Böyledir. Yani vahyi biz seçmedik değil mi? Onlar ne diyorlar? Kur'an-ı Kerim'de böyle ifadeler var. Müşrikler diyorlar ki bize bu Kur'an'dan başkasını getirir. Biz bunu beğenmedik diyorlar. Değiştir içinde bazı yerleri. Hoşumuza gitmeyen yerler var diyorlar. E, bugün de insanlar böyle söylüyorlar arkadaşlar. Yani Kur'an'da böyle 5-10 tane mesele var biliyor musunuz? Onlar bir değiştirilse bütün dünya bu kitaba bayılacak yani. E, ama oralar uymuyor işte onlara. Uymayınca da böyle e, hani şey gibi... Bir solüsyondaki aykırı madde gibi böyle suyun yüzüne çıkıveriyorlar. Hani ortaya çıkıveriyor oradaki imansızlık. Dolayısıyla işte o nefsimizin hoşuna gitmeyen kısımlar benim kanaatim bu. Paylaşmayabilirsiniz. Rabbimize olan teslimiyetimizin denendiği yerlerdir. Yani ve ben şöyle düşünüyorum. Benim nefsimi terbiye etmek, beni dürtüsellikten kurtarmak beni tekamül ettirmek, geliştirmek ve iki cihanda da selamete ulaştırmak üzere bir program sunmak üzere inmiş olan bir kitabın benim nefsimin hoşuna gitmemesi kadar normal ne olabilir arkadaşlar? Nefis tabii ki istemez ki bunu, sınırlanmak istemez tabii, e, kural koyulmasını istemez, bir hedefe yöneltilmeyi istemez, kafasına isteği gibi yaşamak ister, dürtüsellik bu demek... İşte şey, İslam teslimiyettir ama yani neye teslimiyet, kime teslimiyet e, bunu da unutmayalım. Allah korusun e, o yol üzerinde bazen böyle yolumuza şeytani bir takım e, kavramlar, mahluklar, insanlar her neyse yani çıkıp kendilerine teslimiyetin Allah'a teslimiyet olduğunu zannetmemize neden olabilirler. Bunu da ayırt etmek için asgari düzeyde bir bilgi ve sağlıklı işleyen bir zihin şarttır arkadaşlar. E, pek çok ayette Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olmak emredilmiş. Mesela işte Nisa suresi 65. ayette çok etkileyicidir bu ayet. Fala ve Rabbike la hatta kefi maşecara beynahum tüm mela yediyufi anfusiyim harajam mimma ve Allah'a Rabbine yemin olsun ki onlar seni diyor Peygamber Efendimize kendi aralarında çıkan meselelerde hakem tayin etmedikçe senin verdiğin hükme razı olmadıkça ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça mümin değildirler diyor. ve burada peygambere teslimiyetten bahsediyor ayet-i kerime kapsamına bakarsınız En'am suresi 14. ayet-i kerime Kul inni umirtu en ekune evvelemen esleme ve la tekunenne minel burada da Allah'a teslimiyetten bahsediliyor de ki ben Allah'a teslim olanların ilki olmak ve ona asla asla müşriklerden olmamakla emrolundum diyor. En güzel dindarlığa ancak teslimiyetle ulaşılabileceğini söylüyor. Nisa Suresi 125. ayet. Söz bile huwamen dinen mimmen esleme ve cehholillah. Kendini Allah'a teslim edenden dini daha güzel olan kimdir diyor mesela. Ayet kerime bize cennete de ancak kendini Allah'a teslim edenlerin girebileceğini bildiriyor Bakara suresi 112. ayet. Kainat bütünüyle Allah'a teslim olmuştur. Son olarak buna değinelim ve selamet bulmak da ancak teslimiyet gönder göstermekle mümkündür. Ee, bu ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 83. ayeti. Fe gayra dinillah yeğbûne ve ve kerhen ileyhî Diyor ki e Göklerde ve yerde olan her şey isteyerek veya istemeyerek Allah'a teslim olmuş ve ona yönelmektedirler. İşte bundan başka bir din mi arıyorsunuz diye ayet-i kerime bize soruyor. İnşallah bu kadar uzun ara vermeyelim. Bir sonraki bölümde de bu isim bize tecelli ederse ahlakımız nasıl olur onu görmeye çalışacağız. Allah'a emanet olunuz, selamette olunuz, selametle kalınız. Rabbim cümlemizi... Her türlü şerlerden muhafaza buyursun.